Ee, bu kez e, bütün kentlerle buluşmayı denedik. Senin de dediğin gibi İpa Kampüs'ün o Florya'daki güzel hani ormanın içindeki harika yerinde. Gerçekten de çok şey bir gündü. E, güneşli ve e, rahatlı bir gündü. Dolayısıyla e, çok şey geçti. Yoğun ve e, güzel geçti. Ona gelmeden e, Neslan belki bize mimarlığa merhabayı en baştan azıcık ee, özetler. Hep evet, belki...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 İlgi var aslında yok değil. Orada da hani bu tür tartışmalar başladığında kentin ilgisini görüyoruz mimarla ve bu tür konulara, kentle ilgili konulara ama belki birazcık bunu şeyle de desteklemek gerekir. Biraz daha fazla bu ilgiyi arttırmak, biraz daha karşılaşılacak, konuşulacak ortamları bu konuları şey yaparsak biz ne denir ona arttırırsak daha çok konuşulacak...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 İstanbul Planlama Ajansı ile tanıştık. Onların Florida'daki o nefis kampüslerini görünce zaten hani <gülüyor> burada olmalı diye şey yaptık. Hemen karar verdik. Ondan sonra da bu işi kurgulamaya giriştik. Daha uzun bir şeyi planlayarak başladık aslında ama vakit vaktimiz azdı planlamaya giriştiğimizde bu işi. O yüzden bir güne yoğun bir program yaptık bu kez. Neler oldu? Kısaca ondan bahsedeyim belki. Ya da önce birazcık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 çok güzeldi o da YouTube'a yüklenecek e, kanaldan e, izlemesini daha tavsiye ederim herkese. E, belki isterseniz siz.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 Ee, biz etkinlikleri Bir planlarken... Sergiyi unuttum ben doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> evet. biz Çok etkinlik, etkinlik olunca... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok özüldüm. Biz etkinlikleri planlarken... Etkinlikleri planlarken... Özellikle hem kentliği yani mimarlıkla buluşturalım dedik. Hem de... Mekana da yayılmak istedik. İmman'ın yani hep kampüsünden bahsediyoruz. Florya'daki kampüs e, ne kadar etkileyiciydi diye. E, bu kampüsün tek bir noktasına tüm etkinlikleri e, taşımak olmazdı. Yeterince ee, zor olmazdı yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, bu yüzden biz de aslında e, söyleşileri e, ve... E,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 Evet harika. Sürenin sonuna geliyoruz ama serginin ismini söyleyememiştin Neslan ee, çok kısa onun da bilgisini evet, evet. alalım. Ee, hızlıca ondan bahsetmek isterim. Perek kartpostalları e, sergisi. E, bu 2020 yılında bir sanatçının açık çağrısı üzerine e, toplanan e, görsellerden e, oluşan bir sergi. E, George Payne, Italo Calvino'ya e, yazdığı itaaf ettiği e, metinleri kartpostal metinlerini görselleri olsaydı bugün nasıl olurlardı? Hadi bize bunun görsellerini tasarlayın.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 Ee, ben mi cevaplayayım peki? <gülüyor> ee, dediğin gibi gerçekten yani biz de e, kayıt alarak ilerlemek istedik atölyelerde ve gezide e, özellikle kontenjanımız olduğu için. ...ve hani kayıtları açtıktan çok kısa bir süre sonra aslında kontenjanları doldurduk... ...ve senin de dediğin gibi yani pazar sabah dokuz buçukta buluşuldu bu şey için. Çok da <gülüyor> kolay kolay herkesin yapacağı bir şey değil hafta sonu dinlenmek istiyor çoğu insan ama... ...bu işte şeyi gösteriyor aslında çok güzel canlı bir ilginin olduğunu da gösteriyor... ...ve gerçekten herhalde yani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 Şeyi de güzel tabii yani yayıldık ve hani işte hangar havuz vesaire diğer şeyler arasında atölyeler arasında etkinlikler arasında sohbet etme ve işte birlikte vakit geçirme fırsatı da bulduk. Bu da hani başka türlü bir şey.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 Gül Dönmez, Meltem İmamoğlu aslardan eee çok yoruldular. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Ee, ben adlı. de bu buradan evet. çalışma arkadaşım sevgili İdil Bayara. Ee, evet, günümüz, sesleneyim o zaman çok, <gülüyor> çok çok teşekkürler hepsine.